Cibril-i Emin, Resul-i Ekrem'in emirberi gibiydi. Resul-i Ekrem'e hizmet eden zatdır Cebrail-i Aleyhisselam. Işte. Bazı ulema Cebrail'in peygamberden ehtiyon olduğunu söyleyenler de var. Yanlıştır o. O yanlıştır. Allah'tan sonra en büyük varlık, en yüce varlık Resul-i Ekrem'dir. Bazı ulema Cebrail'in eter olduğunu söylemiş. Halbuki i Cebrail-i Aleyhisselam vasıtadır ortada. Yani emirber haber götürüp zaten zat-ı Ekrem'dir. O da büyük şereftir. Allah ile peygamber arasında hizmet görmek kadar güzel bir şey olabilir mi? Bu ayrı bir şeref. Ama Resulullah'ın makamını düşün, ona hizmet ediyor yani. Sonra ikinci başka bir şey daha var. Mesela bir de Cebrail'siz de peygamberin kalbi münevverlerine, bu adı şereflerine Kur'an nazil oluyor. Cebrail'siz de. Allah'ın ve peygamberin Cebrail'e ihtiyacı olmaz. Kalbine de bira indirebilir Kur'an. Ama bu şeref var orada. Hadis-i peygamberin şerefi var. Cebrail'in peygambere git gelmesi Resul-i Ekrem'in şerefidir o. Çokla gelmesi de odur. Dikkat ise en fazla peygamberimize nazi olmuş Cebrail. Neden Resulullah'ın şerefinden dolayı? Var var. bazı tefsirlere göre Cebrail'in eti olduğu gibi, gibi yanlıştır. Senetleri var mı? Var demek ki onlar, onların senetleri var. Över deriz fikirlerini. Ama bizim imanımız da öyle. Kızmıyorum ben onlara okur. Onların amaçları öyle. Bizim de imanımız Resul-i Ekrem'in etleri. Çünkü... La ilahe illallah. Cebrail, melaike, Muhammed Resulullah demiyoruz. La ilahe de Muhammed Resulullah diyoruz. Cebrail ortaya koyunuz der. Yok. Fakat hala kim insana fi ahsenin takvimdir. İnsandır. Allah sevgilisini insanlardan seçmiş. Allah'ın bir ismi melek değildir. İnsanın bir ismi mümindir. Allah'ın bir ismi mümindir. Allah ismi yok vermiş. Cennet, cehennem, melaike, mizan, terazi. Kabir, ihya, Rızık, Yağmur, Güneş, Ay, Füren hepsi, hepsi insanlara şavuk olmuş. Melek şavuk olmadı. Öyleyse insan eftel oluyor. Yani melekler insanlar için melekler de insanların hizmetine bakıyorlar. Ne var ki bir insan eğer insaniyetini bilirse o elektrin eftel oluyor. İnsaniyetini bilmezse şeytanların daha etna oluyor. Hayvan ona şavuk oluyor. Hülaikel enamberhüm edel oluyor. Bilirse diyelim kendisi mümini insanlığına eval ediyor o eftel oluyor. Nasıl ki insanlar diğer meleklerin etkar olduğu gibi ben kami olan insandan bahsediyorum. Kami olan peygamberler de kami olan meleklerden etkar. Biz öyle, bizim imanımız devrislerimiz.